الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 kendi yollarını nispet ederek iftira edenler ve kendilerini İmam Abu Hanife'ye nispet ederek yaptıkları bid'at ve hurafelerde veyahut e, itikattaki yanılgılarına bir parçada olsa var bu yanılgı. Bu anlamda İmam Ebu Hanife'nin yanıldığını yanıldığı apaçık ortadayken kendisini İmam Abu Hanife'ye nispet etmesine ne denir acaba? Yine İmam Ebu Hanife rahim Allah diyor ki delilimi bilmeyen kişinin görüşlerimle fetva vermesi haramdır. Dikkat ediniz. İmam Abu Hanife rahim Allah delilimi bilmeyen kişinin görüşlerimle fetva vermesi haramdır buyuruyor. Yani benim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 kendi öğrencilerinden İmam Muhammed'le Ebu Yusuf, birçok konuda ona muhalefet etmişlerdir. Hatta, Hanefi mezhebinde şöyle bir ilke vardır. İmam Muhammed'le Ebu Yusuf, bir konuda birleşmişlerse, ittifak etmişlerse, o konuda onların görüşü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 ömrümüzün ahir olan şu zamanında artık biz bununla amel ederiz dedi. Ve dolayısıyla İmam Ebu Hanife Rahimahullah ne yaptı? Önceki görüşünden vazgeçti ve onun talebeleri delil getirince hemen kendi görüşünden vazgeçti. Aynı فَاِذَا فَا سَحَّ الْحَد۪يث فَهِيَ مَزْحَب۪ي Hadis sahihse benim mezhebim odur demesi gibi. Yani hemen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 Akidede şafii olmadıkları gibi, hakide'de şafii olmadıkları gibi, gerçek manada aslında eşari de değillerdir. Onlar, Kullebiye mezhebinin görüşlerini, tatil görüşüne inanmaktadırlar. Dolayısıyla, bütün bunlarda, aynı şekilde bu isimleri kendine kalkan edinerek, bazı görüşlerin arkasına sığınmak manasına gelmektedir. Doğrusu, İmam Ebu Hanife'nin, sünnet karşısındaki duruşu buydu. Bütün bunların üzerine İmam Elbani şöyle bir açıklama yapıyor. Onun bu açıklamasına onun bir kitabı var. Sıfatı salat -ı Nebi isimli. Yani Resulullah'ın namaz kılma şekli. Nebi'nin namaz kılma şekli aleyhisselatü vesselam. oranın baş kısmında bu açıklamalara rastlarsınız. Ee, i̇nşallah orada diyor ki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 Geçen hafta da aslında bunu ifade etmiştim. Ancak doğrusu bugün i̇mam Ebu Hanife'nin evinde sizin kütüphanenizde olduğu gibi evinde bir sahih-i buhari yoktu arkadaşlar. Bir sahih-i muslim yoktu. Bir, e, bir efendim bir tirmizi, bir nese bir Ebu Davud'u veya diğerleri yoktu. Dolayısıyla bunların olmaması, bunların olmaması i̇mam Ebu Hanife onların e, imkansız olmaları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 Hanefi mezhebine bağlı olmanın kuralı feize sahhal hadis fehiyye mezhebi İmam bu Hanife diyor ki hadis sah sahihse benim mezhebim odur. Hadis sahihse benim mezhebim odur. O halde İmam bu Hanife'nin mezhebine uymak demek hadise uymak demektir.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 Yine devamla İmam ı Hanife bir sözünde diyor ki Allah'ın Kitabına ve Rasulullah Aleyhisselat Vesselam'ın hadislerine ters bir görüş bildirirsem o görüşümü almayın. Dikkat ediniz Allah'ın Kitabına Allah'ın Kitabına ve Rasulullah Aleyhisselat Vesselam'ın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 kim kendisine bu meseleyle ilgili soru sorarsa onlara ayak parmaklarının arasını serçe parmak ile oğalamayı yani hilallemeyi emrederdi. Dolayısıyla geçen de derste bu konuşuldu. bu Musab'ın fıkıh dersinde dikkat ederseniz ayak parmaklarını hilallemek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 وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى محمد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته